Bismillahirrahmanirrahim Elhamdülillahi Rabbil alemin Vessalatu vesselamu ala rasulina muhammedin Ve ala alihi ve sahbihi ecma'in Muhterem seyirciler, Nisa suresinin 136. ayet-i ile tefsirimizi devam ettiriyoruz. Rabbimiz bize hitap ederken insanlık ailesine bir ey insan oğulları, Adem oğulları, ey insanlar, ey beni İsrail, ey Kitap ehli olanlar diyor. Müslüman olanlara ise. Ya اَيُّهَا الَّذ۪ينَ اٰمَنُونَ diyor. Ey insanlar derken, Müslüman, kafir, herkes bunun içine girer. Ey Adem'in çocukları derken, yine Müslüman, kafir, herkes bunun içine girer. Ehli kitap derken, Yahudi ve Hristiyanlar. Ey Beni İsrail, İsrailoğulları derken de, Yahudiler, Girer. bize özel Rabbimiz diyor ki ya yüceldin Aminu ey iman edenler Aminu bİllahi ve Rasulühi ve Kitabı Lәdi nәzәl ağa Rasulühi ve Kitabı Lәdi anzәl min qabr ey iman edenler Allah'a iman edin onun elçisine İman edin, Yani Muhammed Aleyhisselam'a iman edin. Allah'ın kendi peygamberi Muhammed Aleyhisselam'a indirdiği kitaba yani Kur'an'a iman edin. Daha önce indirdiği kitaplara iman ediniz diyor Allah Celle Celaluhu. Hocam zaten bunlara iman edenlere mümin denilir. Neden? Ey iman edenler dedikten sonra tekrar aminu, iman ediniz diyor. Bir, birkaç mana vermiş değerli müfessirlerimiz. Müminler için imanınızı kemale eriştiriniz. İki, mümin görünüyor, Müslüman görünüyor ama aslında iman etmiyor münafıklar. Onlara tekrar bir uyarı var. Gelin iman edin. Üç, günümüzde bazı Hristiyan ve Yahudilerden veya Budistlerden az da olsa şöyle bir grup görülüyor. Biz... ''Kur'an'ın Allah kitabı olduğuna inanırız, Muhammed'in peygamber olduğuna inanırız ama biz kendi dinimizden ayrılmayız.'' diyorlar. Böyle bir iman günümüzde duyuluyor. Geçmişte yok. Yani iç dünyalarını insanların görüp bilemediğimiz için tabii ki bir şey diyemeyiz ama doğru değildir, onu deriz. İç dünyalarını bilmediğimizden dolayı ne niyetle bunu söylüyor o konuda insanların içini okuyacak durumda değiliz, görevimiz de değil ama biz yeniden, yeniden iman tazeleyelim. Allah'a olan imanımızı gözden geçirelim. Peygamberimize olan imanımızı, bütün peygamberlere olan imanımızı, Kur'an'a imanımızı, diğer kitaplara olan imanımızı tekrar gözden bir geçirmemizde fayda var. Ve meleği for billahi ve melaiketihi ve kutubihi ve rusulihi ve yevmil Fakat kim Allah'ı, melekleri, Allah'ın meleklerini, Allah'ın kitaplarını, Allah'ın elçilerini ve ahiret gününü inkar ederse, o konuda kafirlik yaparsa, o çok derin, çok uzak bir sapıklığın içerisine düşmüş olur, diyor Allah Celle Celaluhu. İnnerledina amenü sümme İman ettikten sonra kafir olanlar, sunme aminu sunme kiforu. Sonra tekrar iman edip, sonra tekrar kafir olanlar, sunmezler <gülüyor> yükrüfren. Sonra da gavurluğunda artış olanlar, var ya lem yakunillahul yafiranuhum ve aliyehdiyehum sebila. Allah onlara affetmez. Allah onlara doğru yolu da göstermez diyor Allah Celle Celaluhu. Burada hani iman eden, sonra gavur olan, sonra iman eden, sonra gavur olan, sonra gavurluğunda biraz daha katılaşan diyerek bitiriyor. Şöyle değil. İnsan bin defa tevbesini bozsa da son gelişi iman üzere olur. Ve o hal üzere de ölürse Biz ona mümin diyoruz Allah katında Allah'ın lütfunun, kereminin ve rahmetinin Onun da üzeri, o üzerine olacağı konusunda Ümidimizi hiçbir zaman kesmiyoruz Beşiril münafiğine <münafıklara> bi'enne lehum azabin elime Münafıklara haber ver, müjdeli onlara Neyi müjdele? Çok acıklı bir azabı onlara müjdele diyor. Hemen bu mümin olup sonra gavur olan, sonra mümin olan, sonra gavur olan, sonra gavurluğunda katılaşanların haberinin hemen ardından münafıklar geliyor. Demek ki bu işi münafıklar yapıyor. اَلَّذ۪ينَ يَتَّخِذُونَ الْكَافِر۪ينَ اَوْلِيَا اَمِنْ دُونِ الْمُؤْمِن۪ينَ Müminleri bırakıp da kâfirleri yönetici edinenler. Eyyeb-i tevûne'indehumul izzete. Siz onların yanında izzet mi arıyorsunuz? İzzet mi arıyorlar onlar orada? Yani kâfirin yanına varınca değer mi bulacak? Ona değer mi verecekler? Rabbim diyor ki feinl al-azze telillahi cemiyah bütün izzet şan şeref güç ve otorite Allah içindir. Bir başka yeterli mede velillahi l-azze li veli rasulhi veli l-müminin. Allah'a aittir, onun peygamberine aittir müminlere aittir. Fakirlikte en alt seviyede olsa bile bir mümin aziz olan Allah celle celaluhu'a iman etmişse zenginlikte zirvede olan bir kafirden trilyon kere trilyon kere trilyon kere trilyon daha izzetlidir, daha değerlidir. Çünkü biri Allah'a kulluk yapıyor, öbürü kula kulluk yapıyor. Evet. وَقَدْ نَزَّلَا عَلَيْكُمْ فِي الْكِتَابِ Yani, اِذَا سَمِيَاتُمْ عَيَاتِ اللّٰهِ يُكْفَرُ ve وَيُسْتَهْزَرُ بِهَا Allah, sizin üzerinizde kitapta şöyle bir şey nazir olmuştu. Enam suresinde var, 68. ayet-i kerimede. Allah'ın ayetlerinin inkar edildiği, alaya alındığını işittiğiniz zaman fele ta'udunahum onlarla oturmayın. Bulunduğunuz bir yerde Allah'ın ayetleri, Kur'an ayetleri alaya alınıyorsa, dalga geçiliyorsa ve de o inkar tarafına gidiliyorsa orada oturmayınız hatta yahulufu fi hadisin gayri başka bir konuya onlar geçinceye kadar orada oturmayın eğer oturursanız innakum iden misluhum o zaman siz de onlar gibi olursunuz diyor dikkat edin Bundan 20 yıl önce dini hassasiyetinin çok yükseklerde olduğunu bildiğiniz insanlardan bir kısmının şu anda 20 yıl önceki hassasiyetinden yüzde bir kalmadığını görüyorsunuz. Neden? Siyasi veya ticari nedenlerle. İkisi de dünyevi çıkarlarını elde edebilmek için gönlünde imanını saklayarak kafirlerin dinim aleyhine söylediği sözlere hihihihi hi hi hi sırıtarak, başlangıçta içi kan ağlardı şimdi kan ağlamıyor adam namazını bırakmış değil bir çoğu de kırlar bazıları ama. Ya Hocam biz yanlış yapmışız. Bunu söyleyen çok üst perdede duran insanlar var. Üstte de duran insanlar var. Yani Allah'ın ayetleri yanlışmış veya hadisleri yanlışmış der gibi bunu demiyorlar kelime olarak da. Biz yanlışız, yanlışmışız. Neden yanlışmışız? Allah'ın kitabına göre hareket etmekle yanlış yapıyoruz anlamına bir cümle bu. Rabbim diyor ki, Allah'ın ayetleriyle dalga geçildiği yerde oturmayın. Eğer oturmaya devam ederseniz siz de onlar gibi olursunuz. Diyor. Zaman içerisinde o hassas damarlarınızı vermiş oldukları, zerk etmiş oldukları uyuşturucuyla sinir uçlarınız alınıyor. Ondan sonra Allah'a, peygambere küfredilirken, şöyle söyleme anlamında küfür değil bu. O zaman yine bir şey yapacağına inanırım da, Allah'ın hükümlerinin hakimiyeti için ağzını açmadığı gibi, açanların yanında da, ye hey, he he hey, deme tarafına gidiveriyor. İnna Allah'a câmi'ul münafiğine vel kâfirine fî cehenneme cemiyâ. Allah Münafıkları da, kafirleri de hepsini birden tamamını cehennemde toplayacaktır diyor Allah Celle Celaluhu. O Allah'ın kitabına küfreden, onunla dalga geçenlerin ve onların yanında bulunan münafıkların bir durumunu bize Rabbim şöyle anlatıyor. اَلَّذ۪ينَ يَتَرَبَّسُونَ بِكُمْ فَاِنْكَانَ لَكُمْ فَاَجْهُمْ مِنَ اللّٰهِ قَالُوا اَلَمْنَكُمْ مَاكُمْ Onlar sizi şöyle uzaktan gözetip dururlar. Eğer bir başarıya imza atacak olursanız, dünyalık çıkarlar da elinize geçerse, bir makamın üst tarafına oturursanız, Aranın da başına geçerseniz, o zaman ya biz de sizinle beraberdik, aciz dostum, seninle Ankara'dan İstanbul'a uçakla gitmiştik ya. Ben seni uzaktan görmüştüm ya. Ve imkânil kafirine nasibun, eğer kafirler müminlere karşı bir başarı sağlarsa, allahu. Bu sefer de kafirlere diyorlar ki aleyküm ve Biz sizin yanınızda yaralıp müminlere karşı sizi savunmadık mı? diyorlar. Günümüzün insanını tasvir ediyor. Geçen gün hani e, Müslümanlara karşı bir tavır alındığında bir ay önce. Müslümanları öven adamlar baktılar ki bu tavırın arkasında batı var. Anında makalelerinin dilini değiştiriverdiler. Herhalde güçlü bir kafir güç şeyi geliyor, akımı geliyor. Abi onların gönlünü alalım bari. Gidiyor bunlar. veriyor Yani şimdi biraz önce, sonra gelecek ayet-i kerime. Onların tam böyle fotoğrafını veriyor. فَاللّٰهُ يَحْكُمُ بَيْنَهُمْ يَوْمَ الْقِيَامَةِ Allah kıyamet gününde onlar hakkında hükmünü verir. Veren يَجْعَلَ اللّٰهُ لِلْكَافِر۪ينَ عَلَى الْمُؤْمِن۪ينَ سَب۪يلًا Ayet 141 Nisa suresinin 141. ayeti kerimesi Hattatlarımıza da sesleniyorum. Ne olur bir de bu ayet-i kerimeyi şöyle gönlümüzden nasıl geçiyorsa elinizden nasıl akıyorsa bu ayet kelimeyi kerimeyi de en güzel bir şekilde levhalaştırınız ve insanların önüne sununuz. İnsanlar onu devamlı Kur'an'da görüyorlar da bir de meydanlarda görsünler, camilerde görsünler, evlerde görsünler. Rabbim diyor ki hiçbir zaman ve l'e o gelir. Kafirler, müminler aleyhine bir yol bulamayacaklar. Allah bu imkanı onlara vermeyecek diyor. Hiçbir zaman. Bu ayetin kerimenin anlaşılmasında İmam Şafii Hazretleri ile İmam-ı Buhârî Hazretlerinin bu ayete dayanarak verdikleri fetvaları vardır. Konuya girmeyeceğim oraya ama İmam-ı Bağın Fazletleri'nin Anladığı anlam şu Hiçbir zaman Müslümanların Gönül alemine Kafirler Hükmedemeyeceklerdir Diyor İdam edebilir Ateşe atabilir Zindanlarda Yıllarca tutabilir İsrail bunu deniyor Bugün haberlerde okudum. 35 yıldır zindanda tutan, tutulan Filistinli mücahitler varmış. Bugün bugün okudum. Şey, televizyon haberlerinde dinledim. Peki bedenine hükmediyor da gönlüne hükmediyor mu? Hayır. Gönül ferman dinlemezmiş. Ferman padişahımsa gönül diyarı da bizimdir. Oraya hiçbir atlı, hiçbir uçaklı, hiçbir atom bombalı adam giremez. İnnel münafiğine yukâdi'ûne allâhe ve huve khâdi'uhum. Münafıklar Allah'a hile yaptıklarını zannediyorlar. Halbuki Allah onlara hile yapıyor. Fe idâ s-salâti. Nasıl mesela hile yapıyorlar? Namaz için kalkıyorlar da kalkmak seyle. Tembel tembel vakıyorlar. Yuraunennase insanlara gösteriş yapıyorlar. Allah için namaz kılmıyorlar. İnsanlar için namaz kılıyorlar. Verayet kıvrun Allah'a inna kadina. Allah'ı çok az zikrederler. Kur'an'ı hükümlerinin hakimiyetini engellemek için elinden geleni yapanlar, halkın oyunu alabilmek için meydanlarda Kur'an öperler. Rabbim şimdi onlara fotoğrafını şöyle veriyor. Zebzebine beyne zalik. La ilaha ula'i ve la ilaha ula. Müminlerle kafirler arasından gelirler, giderler. Ne o taraftandırlar, ne bu taraftandırlar. Hani Bakara suresinin hemen ikinci sayfasında وَإِذَا لَقُلَّذِنَ آمِنُ قَعْرُوا Müminlerle karşılaştıkları zaman biz de iman ettik diyorlar. ida خَلَيْوِ لَا شَيَادِينِهِمْ قَعْرُوا اِنَّامَا kendileri gibi şeytanlaşmış insanlarla bir araya geldiklerinde e biz sizinle beraberiz diyorlar. İki tarafa da yaranamazlar yalnız. Ve men yuz dilillahu felen sebila Allah'ın sapıttığına kimse yol bulamaz. Ya yulledena men ulate te'dül kafirine evliya emen dunil mu'minin ey iman edenler Müminleri bırakıp da kafirleri yönetici dost edinmeyiniz. Eturidüne entec alulillahi aleyküm sultanem mübina. Allah katında Allah aleyhinizde apaçık bir belge mi kılmak istiyorsunuz? Kafirlerle beraber oturup kafirlerle beraber kalkar ve onların yavurluğuna hizmet ederseniz Allah Hanı biliyor meleklerde kaye diyor. Vallahi Müslümanız ama Allah'ın kitabı değil vatanım değerlerini ben istiyorum. Nasıl Müslümanızı? kısa yeni bir şey çıktı böyle. İnnel münafıbîne fid esfeli minen nar. <gülüyor> Münafıklar cehennem ateşinin en Alt tabakasındadırlar. Evet. Cehennemin de tabaka tabaka olduğunu. Aşağıya doğru dereke dereke, yukarıya doğru derece derecedir. Cennet derece derecedir. Cehennem aşağıya doğru dereke derekedir. Ve en alt derekesinde ise münafıklar vardır. Sen onlar için bir yardımcı da bulamazsın. Sen de yardım edemezsin. Yardımcı da bulamazsın diyor. Bunu Peygamberimiz Muhammed Mustafa sallallahu aleyhi ve selleme diyor. İllellezine tabu ve aslahu ve a'tesamu billahi ve ahlesu dinehum lillahi. Fevlaike ve sevfe yüktillahül müminine ecran azîma. Cehennemin alt tabakasında ya münafıklar, Rabbim diyor ki müminlere siz korkmayın. İllellezine tabu. Yaptıklarına pişman olanlar, Allah'tan af talebinde bulunanlar. Yeterli değil. Ve aslehu. Yaptı, yaptığı kötülükleri yıktıklarını yeniden yapanlar. ıslah kelimesi var. Hani Restore diye, İngilizcesi bu Restore. Bir yerin taşını yıkmışsınız, bir sanat eserinin taşını yıkmışsınız, o taşı gediğine koyacaksınız. Bir adamın gavurlaşmasını sağlamışsınız. Eğer bir gün tevbe edecek olursanız o adama gidip o yaptığının yanlış olduğunu, doğru yolun bu olduğunu anlatacaksınız. Birinin boynunu bükmüşseniz o bu külen boyu düzel boynunu düzelteceksiniz. Yaptığınız haksızlıkları yalnız te tesbihle değil. Te estağfurullah'la değil. Evvela onları düzeltecek sonra Allah'tan yine estağfurullah estağfurullahla af dileyeceksiniz. Vâtiyasamullah'ı Allah'ın kitabına sımsıkı sarılanlar ve aklısı sudin dinlerini yalnız Allah'a tahsis edenler yani inancının içerisine put sevgisinin değil putun gölgesini dahi düşürmeyenler fevle aykemal minin onlar müminlerle beraberdirler Allah müminlere çok büyük mükafat verecektir diyor Allah celle celaluhu Ma ya'falu Allahu bi'azabikum in shekartum ve amantum ve kana Allahu shakiran alima Allah size niye azap etsin? eğer Allah'a şükrederseniz ve Allah'a iman ederseniz neden size Allah azab etsin ki? Diyor Rabbim. Bir hani şükretmeyi öne almış, imanı arkaya almış. Asıl olan iman tabii ki. Ama bizim bir zayıf tarafımız var. İman ettik diyoruz da, şükürde kusur yapıyoruz. Her şeyin şükrü kendi cinsiyle verilir. Yani bedenimizin şükrü bedenimizi Allah'ın emirlerine tahsis etmekle olur. Dilimizin şükrü bu dil ile Allah Celle Celaluhu zikretmek onun kitabını insanlara tanıtmak tebliğ etmekle olur. Gözümüzün şükrü ''Gözlerle insanlara ümit vermek, gözlerle insanları korkutmak yerine onların gönüllerine gülücükleri bizim gözümüzden ulaştırmak gibi her şeyi iyi yolda kullanmak.'' Hani Şehzade'nin Gülistan'ında diyor ya ''Baba oğluna baltayı vermiş bahçeyi kazması için ama baba gitmiş. Şey oğul gitmiş o baltayla cami duvarını delmiş diyor. Cami yıkmış yani. Allah bize el vermiş, dil vermiş, kalp vermiş, kalıp vermiş. Biz bunları Allah'ın dinine hizmet yerine Allah'a baş kaldırmış insanların emrinde kullanma tarafına verecek olursak, bedenimizin organlarının şükrünü yerine getirmemiş oluyoruz. Eğer iman ederseniz diyor, iman, neye göre iman? Allah'ın tarif ettiği şekilde iman. Yoksa yeryüzünde iman etmiyorum diyen insan yoktur. Mesela, ya yühelledine amenu, amin bu anlama da gelir. Ey kendini iman ettiğini zannedenler. Şöyle iman edeceksiniz. Şöyle iman edeceksiniz. Allah'a iman ediyor da Allah'ın sınırlarını kendisi belirliyor yanınız Yetkilerini kişi kendisi belirliyor. Benim anladığım Allah böyle olması lazım. Daha emrin var mı? Biz Allah'ın yarattığı alem içerisinde yani cürümümüzü uzay bilimcilerine sorsanız nokta kadar yoz. Allah Celle Celalü'nün ilmi karşısında 7 milyar insanın bütün bilgileri bir nokta kadar değil. Böyle bir Allah Celle Celalühe iman, onun Kur'an'ında tarif ettiği peygamberinin de o tariften anladığı onun için Kur'an-ı Kerim, "Fəin aamenu bimiz lima amentum bii, fakadikte." Sizin iman ettiğiniz gibi iman ederlerse hidayete yermiş olurlar diyor. Yani o gün için Kur'an nazil olduğunda Peygamberimiz ve Ashab-ı kiram var. Peygamberimizin imanı Kur'an'a göre, sahabenin çoğunluğu ne anlamış onun imanından? O da çok önemli bizim için. Rabbim de diyor ki sizin gibi iman ederlerse iman etmiş sayılırlar. Yoksa herkes kendine göre Allah'a bir isim ve sınır tanıyor. Onun sınırının dışına da çıkmasına Allah'a izin vermiyor. Bugün günümüzde çalışmaların temelinde bu var. Biz Allah'ın dedikleri olacağız diyor. Olacak diyoruz. Allah'a inandığı halde Allah'a sınır çizenler hayır. Bizim ağamızın, atamızın dediği olacak diye veriyorlar. Falan ülkelerin değerlerine göre hareket edeceğiz diyorlar. Ve Allahu şakiran alim. Allah şükredenlerin şükrünü kabul eden ve her şeyi bilendir diyor Rabbimiz. İmanımızı peygamberimizin imanı gibi kılsın, yolumuzu o yoldan ayırmasın, mahşerde onun sancağı altında toplasın, cennette peygamberimize komşu eylesin Rabbimiz. Dinlediniz ve seyrettiniz, hepinize teşekkür ederim. Bütün günleriniz hayırlı olsun efendim.